Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Deniz Ahmet Taş getiren Bir iftar Sohbetinde daha Ramazan sohbetinde daha birlikteyiz Misafirim Nurettin Yıldız hocam Daha önceki Sohbetimizi hatırlayacaksınız İnşallah, i̇nşallah. Ee, Ramazanda kendimize bakmak Müslümanlığımıza bakmak Hayatımıza bakmak Ramazan'ı ee, bir muhasebe mevsimi olarak, yıllık bir muhasebe mevsimi olarak kendimizi silkeleyeceğimiz e, tartacağımız bir mevsim olarak değerlendirmek üzerine durduk. Ee, tabii ki konu bitmedi. Yani İslam'ın bütünlüğü içerisinde Ramazan'ı idrak etmek, Ramazan'da İslam'ın bütünlüğünü kavramak gibi bir problemimiz var. Hocam geçmiş sohbette ee, dedi ki yuvarlanıyoruz Hayatın içinde Törpüleniyoruz dedi İşte törpülenmekten biraz Silkinip kalkarak e, Yuvarlanılmış Alanlarımızın farkına vararak Bir Ramazan yaşamak İnşallah, i̇nşallah. Onu sohbet etmeye devam edelim Hocam yeniden hoşgeldiniz geldiniz. Hoş buldum, ee, i̇nşallah Bugün Rabbim böyle bir çerçevede İbaretimizi kabul etsin, kabul etsin ibaretimizi ee, buyurun hocam. Devam edelim inşallah. Yani şöyle düşünüyorum hocam. Amentümüzün idraki, yani geçen sohbette de dediniz. Mesela namazlarımızın rutinleşmekten çıkması, orucumuzun rutinleşmekten diğer İslam'ın bütün müesseselerine ilişkin bakışımızın yeniden idraki. yani Ne diyeceksiniz bu çerçevede? Bir kere e bu rutinleşme derken sanki bu çağda biz çok modern bir hayat yaşadığımız için e, böyle ibadetleri rutinleştiriyoruz. eee veyahutta işte çok medya ile meşgulüz de hep bir küflenme oluyor gibi bir anlaşılma olmasın diye şunu söyleyeyim hocam. Ashab-ı Keram'da dahil olmak üzere mesele iman meselesi de olsa ...bir küflenme ve eskime vardır... Yani ...her insanın hayatında... Tabiat, bu budur... ...risk, risk Abi, vardır evet. ...efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor... ...sizden birinin elbisesi eskidiği gibi... ...imanı da eskira... ...yenileyin imanınızı evet. buyuruyor... ...o tarz şeyler var değil mi... ...gelin yeniden iman edelim... ...gelin yani. gelin imanımızı bir tazeleyelim... Şimdi ...sahabe burada, kendi arasında sah sahabe demiş... ...yani ashab-ı kiramın da... ...derdiydi bu... ...bizle farkına bu derdi dert edindiler. Evet. Biz... ...Hanzale radıyallahu anh'ın... ...mesela gelip efendimize dert yanması... ...minafık olduk gibi falan şey söylüyor değil yani mi? Bunun çokça örneği var. az. Evet. Yani insan olarak... ...bizim başımızdaki bu... E, ...sıkıntımız, inşallah... ...dert ettiğimiz derdimiz... ...Hasab-ı da derdiydi. Çünkü onlar da insanlar. Beşer olarak yaşadılar. Fakat çareyi kovaladılar. Evet. Ç çarenin peşinde... ...koştular... Ee, ...gündemlerinden oldu. düşmedi kendileri... Düşmedi. Evet. Yani ...oldu bir kere ne edelim... ...havasına kapılmadılar... ...ya da bize ders olması için... ...söylüyorum... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sabah namazı kılmış adamız... ...canım kıyamet günü benim tutar elimden... ...demediler... Evet. ...dünyada yapabileceğimi yapmak zorundayım... ...diye çıktılar bu yola... Evet. ...Allah onlardan razı olsun... ...dolayısıyla... ...bu rutinleşme, eskime... E, ...bir miktar böyle yanlışlar yapma insan olarak fıtratımızda var bizim. imtihanımızda bu rutinleşmeye, eskimeye, yıpranmaya karşı tedbir almaktır. Bizim vazifemiz budur. Eğer tedbir e, almayı becerebiliyorsak bu kaybettiğimiz şeyler sevaba dönüşecek bizim için. Evet. Kendimiz için de mesuliyetini taşıdığımız aile fertlerimiz veya talebelerimiz için de yani bir baba Mesela çocuğuna medrese eğitimi verdi, hafız yaptı, oruç fıkhını öğretti, edep terbiye öğretti. 15 yaşında çocuğu oturttu karşısına. Bitti mi babalık? Olur mu canım? Asıl şimdi babalık başlayacak. Çünkü saatte 200 kilometre yapabilir bir arabayı şoför olarak oturttum bunu. Şimdi trafik kurallarını koyacaksın ortaya. Evet. Aksi takdirde sen bu çocuğu ölüme sürdün. Evet. Yani ben mümin kardeşlerimize Ramazan sebebiyle bu hatırlatmayı yapıyorum. Çocuk hafız oldu elhamdülillah. O biz işini sürecek yok böyle bir şey. Hafızlık bir ehliyettir, bir fırsattır. işte lüks bir araba vermektir çocuğa. Eğer ...trafik kuralı da öğretmezsen... ...trafikte de onu kontrol etmezsen... ...hafız olarak düştüğü bataklık... ...senin helak olma nedeni olur... ...onun helak olma nedeni olur... Yani yani, ...hafız olarak olduğu halde... ...bataklığa düşerse... ...batarsa çift kaybın evet, olur... ...şeytan evet. çift kazanç yakalar bu işten... Ya, evet. ee, ...bu sebeple Müslüman olarak biz... E, ...bu tür sıkıntılarımızı... ...yani mesela Ramazan-ı Şenif'in... ...onu oldu... ...hala ben kendimde bir değişiklik görmüyorum... ya, ...hala sanki... Ee, eski tas, eski hamam derler diye ya, yani öyle evet. öyle gidiyorum. Ya bunu dert ettiysen sen ne mutlu sana ya. Bu akşam toparlarsın Allah'ın izniyle. Evet. Ama hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiğimiz sürece şeytan kazanıyor biz kaybediyoruz. Biz en azından kardan kaybediyoruz. Yani hiçbir şey yokmuş gibi olmak. Hani kendi kendisinin... Günde, hani gündemini almamak demek değil mi? Öyle vurdum duymazlık. Vurdum duymazlık. Ee, Anadolu evet. deyimiyle vurdum duymazlık bu. Evet. Yani... İslam'la e ilişki o ilişki değil. Kaybolmuş heyecanla... iman sürmüyor. Evet. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. İmanlarını heyecanlarının içinde tuttukları için işte şehitliğe koştular, ibadetleri iyi yaptılar. Sönük bir heyecan... Hareketsiz bir iman demek küfür demek değil ama yani dinden çıkmak demek değil o mübalağa olur fakat o büyük ben buradayım ya Resulallah hı hı. ben buradayım yani lebbeyik demek, demek. demek mesela ne diyor Bedir'e katılamayan sahabi Allah'ım diyor sen şu peygamberine bir savaş daha emredersen beni göreceksin orada diyor. <gülüyor> ya bu ne biçim sözdür Allah için ya. Yani? Evet. Ne biçimsin beni orada göreceksin. Sen ne bir kime söylüyorsun bu sözü? Bedir'i kaçırmış, gidememiş. Yani Bedir'i almamış ona efendimiz. Evet. Almamış genç olduğu için. Allah peygamber... Çocuk yaşta olduğu için belki. Evet. hitap ettiği cümlede tam böyle evet. Allah'ım bir daha sen peygamberini bir savaş meydanına çıkarırsan beni orada göreceksin diyor. Evet. Ya bu İçinde o aşkı taşıyor. Kesinlikle ilim değil bu hocam. Evet, hmm. ilim değil. Asla değil. Vallahi değil. Çok bildiği için. Değil. Ya ne bilecek hocam? Kur'an-ı Kerim'in onda dördü inmemiş daha. daha. Ya hicretin ikinci senesi söylüyor. Cihadın ahkamı belli değil daha. Evet. Bu asla ilim değil. Atadan dededen görme bir örf asla değil. Babası cahilliği adamı. <gülüyor> evet. Dün evvelki gün Ama sonra Müslüman Öte tarafta kalmış belki Yok, belki de Yok bu Medine'li bir sahne evet. bu Yani e, babası dünkü putperest Bu da iki aylık Müslüman Dolayısıyla ilim değil Asla atadan dededen görme bir Öf değil Bir kampanyada değil Hani toplumsal bir hareket Toplumun yüzde doksanı burada Haydi böyle bir cümbüşle yapılan bir hareket de değil bütünü bütünü bütünü 2000 kişisin Medine'de. Evet. Yani yaklaşık 4-5 bin nüfuslu bir şehirde 2000 kişisin sen. Ve 2000 çoğu da muhacir, mazlum, garibanlar. Evet. Böyle bir dolduruluşa getirilecek bir hava da yok. Ama bir şey var. İman etmiş sanki ayağı yere değil de cennette. Sanki evde arkadaşıyla, kardeşiyle değil de hurilerle oturuyor. Evet. Gözünü açmıyor, cennet manzarası bozulmasın diye kapattığı gözünü kendini cennette hissediyor. Evet. İşte bu manzara çok muhteşem. Buna heyecan diyoruz. İman heyecanı. İmanının heyecanlı, yani imanın Köşkesi, hareketli bölüm, evet. aktif bölümü bu. Evet. Bu işte Allahım sen peygamberini bir daha bir meydana çıkarırsan beni göreceksin orada diyen bu. Yani evet. bu. Biz olsak böyle bir deme. ben şahsen mesela öyle olsa demem ya bir şey yapamazsam çarpılırım diye korkarım mesela. Evet, evet. Ama o kadar güveniyor ki kendine öyle bir öz güven var ki ben o gün Allah'a göstereceğim neler yapılır diyor ve dediğini de yapıyor. Ee, Uhud da gidiyor gidiş o gidiş evet. Hamza ile beraber şimdi nerede ne yapıyorlar hepimizin ya, evet. bildiği bir şey. gidiş o gidiş. Evet. Allah bizi onların izinden ayırmasın Amin. O heyecandan bir 5-10 milim bize de düşse işler düzelecek i̇nşallah. Yani inşallah. İnşallah. i̇nşallah Şimdi bu heyecan çok önemli Bu heyecanı namaza taşıdın mı Medine'de namaz kılarken kendini Kabe'nin önünde hissediyorsun Evet. Bu heyecanı zikre taşıdın mı Sübhanallah derken nabzın bu sefer fırlıyor yerinden oluyor gibi Kur'an okurken gözleşinden okuyamıyorsun bu sefer. Mesela Ebu Musa Eleşari mescitte radıyallahu anh Kur'an okuyor. Efendimiz sesi hayran oluyor çıkıyor. Onu dinliyor dinliyor sadakallah lazım diyor. Ne diyorsa bırakıyor. Sabahin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi heyecana bak hocam. Ebu Musa diyor dün gece sen ne yaptın yahu diyor. Allah Allah. Ne oldu ya Resulallah diyor. Ne Kur'an okuyordun sen öyle yahu diyor. ...sesine hayran hmm, olmuş hı, efendimiz... Evet. ...ne cevap veriyor hocam... ...heyecana bak şimdi... ...sen beni dinliyor muydun ya Arslan? ...bilsem biraz daha asılırdım diyor... <gülüyor> <gülüyor> ...ya ben hmm. bunu biraz argo söyledim de... ...biraz daha asılırdım değil onu diyen... Hmm. ...daha iyi okurdum diyor... Hmm. ...şu heyecana bak hocam ya... ...o çünkü o anda kendini Arş-ı kenarında... ...aşır okuyor sayıyor... ...evet... Kur'an okumaya getirdin bu o heyecanı? Resulullah heyecan? Efendimiz de ilişkiyi dili tutmak da devreye giriyor. Heyecanın kaynağı o zaten. Evet, Volkan evet. gibi bir heyecan onda var zaten. Evet. Şimdi biz pısırık oturunca baba olarak, hoca olarak, öğretmen olarak, vakıf görevlisi olarak önümüzdeki çocuk da öyle oluyor. Evet. O da pısırık bir sessizlik iftara gömülmüş Ramazana taşıdığın zaman bu heyecanı Ya Allah sanki Ramazan Gelmedi de biz gittik Ramazan Oluyor bu sefer evet. Ama Ramazan-ı Şerif'te bu heyecanı söndürdün mü Mesela teravide bu heyecanı söndürüyorsun Sahurda söndürüyorsun Veya Kadir gecesini 26 gün sonraya Atıyorsun bu bir Aktifliği bile bile gömmektir Çünkü Allah Teala bunu bir ay Arayın diyor yani Ramazan'ın birinden itibaren bu heyecanı e, taşıma Kadir yani. gecesi her gece olabilirmiş gibi Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Kadir gecesi ne zamandır sorusuna verdiği cevaplardan biri 30 günde bir gündür ve e, bu Ramazan-ı Şerif'in miladi takvime göre hep sürekli değiştiği gibi her sene de değişir diyor. Allah bunu Celle Celalü gizlemiştir ki kulları Ömürlerini olduğu gibi Kadir Gecesi kıvamında geçirsinler diye. Yani bir insan 80 sene yaşasa. Söylenecek her şeyi söylemiş aslında. Ya, Ebu bu ebanife ağırlığı tabii. Evet. Ben tabii onu izah ederek söylüyorum da özü bu. Yani yılın içine dağılmıştır diyor. Ayın içine de değil. Evet. Yılın içine dağılmış bir sırdır bu diyor. Ama yani hangi zamanda? Siz Kadir Gecesi ruhu yaşarsanız Sınız O gün bin, olur bin, gibi Bin ayı ihya, etmiş, i̇hya etmiş, olur. etmiş olursunuz Ama Hasan Basri rahmetullahi aleyh bunu duydu böyle yaşadı Hı. Dolayısıyla o hep Ramazan Müslümanı oldu evet. Yani onu Şevvalde bütün, de yakalayın Bütün mevsimler Ramazan oldu onun o, için Onu Ocakta da yakalasan Eylül'de de yakalasan Hasan Basri o işte Evet. Ne diyorlar Hasan Basri için Rahmetullahi Aleyh Sanki cehennemde bir ömür yanmış da Dünyaya tekrar gönderilmiş bir adamdı diyorlar Allah Allah Yani sanki cehennemde terbiye edilmiş de Geri gelmiş O adam nasıl Müslüman Nasıl akıllı bir Müslüman olur hı hı. Öyleydi diyorlar İşte ruh buru. Bunu ben heyecan olarak görüyorum hocam Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'i Tepsi Ondan sonra şerbetler, meyve suları, kolalar vesaireler düzeyine indirdiğimiz zaman çocuklar için aslında lazım olacak şeyleri reşit adamlar olarak biz bünyemize aldığımız zaman bu sefer her şey ters dönüyor. Evet. Heyecanımız sofralarda oluyor. Mesela ee, akrabayla selah-ı rahim yapıp bir iftar etmek mübarek bir şey hakikaten. Bilhassa mesela yaşlı bir abla varsa o kesinlikle gidilmeli, gelinmeli hiçbir sıkıntı yok. Ama ben şuna dikkat ediyorum ki muhakkak bu ikindi vakti gidilmeli o eve. Hmm. Bir ince ayar şimdi yapıyoruz. Evet. Niye? Ya yani Bunu yapmak önemli hocam. Şunun demek içimden geliyor. Yani biz evlerimizde gene de ...ramazan ve iftar şeyini... E, ...çok birbirinden ayıramayız... ...ayırmayalım... Yani, ay, ...ayırmayalım... ...yani çocuklarımız için olabilir... ...yani bu a, bir hısma akrabaya... E, ...yani sıla-i rahim çerçevesinde olabilir... ...ya dediği hoca... Yani, e, ...vesile bu... ...tek bir bu. sosyallık ha. imkanımız zaten... Aa, ...aynen şey İşte o çok doğru... Biz ...o kampiyon. zaman hakikaten... E, ...o dengeyi... Ayarı, ayar, yani. ...ayarı kaçırmamak... ...yani o söylediği şey, evet. bir İftara 20 dakika kala gitmeyelim. Niye? Hmm. Bir trafik sorunumuz var. var evet. Nefes nefese günah Nefes nefese gelip evet. iftar mı ettik trafiğe milanet ettik, geri geldik uğraşmaktan. Öğlen de çıkalım. İkindi evet. de gidelim. İkindi de varalım. 1 2 evet. İftar verdiğimiz akşam veya iftara gittiğimiz akşam. Mudat zikrimiz, Kur'an okumamız yemekteki e, sünnet, sünnete uygun yemeğimiz, edebimiz, akşam namazını kılışımız, teravihimiz değişecekse o iftarı vermeyelim. Evet. Yani Ramazan'ın ibadet dünyasına mani olan iftar yapmayalım. yapmayalım. Niye erken gidelim de diyorum? Trafik sebebiyle o kıvamı bozulmasın iftardaki ahenk. Öfkemiz suyunu. İftarda mi? geç kaldım, zor yetiştim diye konuşup berbat etmektense İftarda daha tatlı muhabbetimiz olsun. Evet. Bir bunu yapalım yani iftar bizim ibadet kalitemizi, zikir heyecanımızı, tefekkür ortamımızı değiştirmesin. Kaş yaparken göz çıkarmış olmayalım. Yoksa iftar elbette verilmeli. Elbette verilmeli yani mümkünse. Bu İslam'ın şeyi hocam yani ana kültür unsurlarından önemli bir şey yani sonuçta. Ramazan'ın bütünü içinde cenaze, evet. düğün ve iftar başka bir şeyimiz kalmadı. Hocam. Evet, evet. Ne yazık ki. Cenaze, düğün ve iftar. Yani bazen ben de evden uyarılıyorum. Yani filan akrabamız çok kötü oldu epeydir. Çağırmadın deniyor. Bakıyorum benden büyük. Yani ikaza uyuyorum peki çağıralım diyorum ya da evet, gidelim diyorum. Evet. Yani dini hizmet yapıyorum diye inansam bile bu akrabalığımı çiğnememeli. Tabii. Yani akrabalık da din zaten. Tabi. Sırayı yani dinden tabii, bir parça. Tabii. Yani biz namaz çok önemli diye yani namaz kılıp orucu ihmal etmiyoruz ki. Oruç çok önemli diye namazı ihmal etmiyoruz ki. Ama şuna şiddetle eee edilecek bir nokta olarak bakıyorum üstadım. Biz iftar sofrasına oturduk, iftar ediyoruz. Akşam namazını kılmak aklımıza geldiğinde yatsıya 10 dakika kalmış oluyor. Abdestler vesairenin hukukunu çiğnememek lazım. Hocam 3 milyon şehri iftarla donatsak biz, İstanbul'u evet. iftarla donatsa akşam namazı etmez o. Evet. Hiç mümkün değil. Evet. Allah'ın hakkını yani akşam namazının muadili bir iftar yok bu dünyada. <gülüyor> evet çok güzel. Yani Afrika kıtasını toptan iftarla donatsak. İmkan olsa da. Hepsi de bize dualar etse. E ben akşam namazını kılmadıkça. Çünkü nafile hiçbir ibadet farzın yerini doldurmuyor. Tabii. İşte bunu diyorum ki. iftar vereceğimiz zaman soframızda mesela ne diyoruz? Önce çorba. Evet. sonra şu sonra şu meyveler de sonra karpuz sonra diyoruz ya ya şuna bir de akşam namazı ilave edelim ya şunu da istemiyorum hocam bazı büyüklerimiz Allah onlardan razı olsun kılalım namazı da hmm. Nam akşamı kılalım da rahat oturalım bu namaza saygısızlığa doğru gidiyor bir de bu sünnet sofra hazırken erteleyin namazı buyuruyor sünnet böyle hmm. bir de bu bu evet. oradan mis gibi börek kokuları geliyor Burada Bizde. çar çabuk bir <gülüyor> namaz. Çok da sünnete uygun değil var Evet. İkinci olarak da şu namazı hele bir bitirelim. Yani dert bu. Bunu, bundan hmm. bir kurtulalım. Haşa. Bu, bu kasten böyle söylenmez ama özü buraya dayanıyor. Hı -hı. Bu da sıkıntılı. Bunu da yapamayız. Yani kesinlikle yemek sofra menüsü olduğu gibi. Bu herkes bellidir. Sofra ne kadar sürer? Bilemedin yarım saat sürer. Akşam namazı. Mesela namaz sıkıntıya girmesin diye yemekler yendi bitti çorba çay bölümü oluyor ya evet. namazdan sonra bunlar diyelim evet, evet. namazdan sonra diyelim mesela hatimle teravih kılan kardeşlerimiz iftardan dolayı bunu harcamamalıdırlar evet. Hatimle namaz kılma. Heh, evet. Mesela demelidir ki ben hatimime yetişeceğim. Ya orada bir hatim bulsun her yerde aynı nasıl o saatim. Evet. Evet bu hatim bozuldu, çarpıldın diye bir şey, bir şey yok. Şey ama. Yok. Ama ya işte rutinleşme olmasın hmm, diyoruz hmm, ya. Hmm. Yani şunun şurasında eşi benzeri bulunmaz büyük bir, bir şey. e, ...mevsimdeyiz Allah hamdü olsun... ...e niye kırk yılda bir yakalanmış... ...bir dahası mı var bu Ramazan'ın sanki... ...ya da bu Ramazan'ın sonu mu var... ...geçen sohbette söylemiştik... Yani, ...yani o... ...her Ramazan'ın son şehitle Ramazan... ...şehitle neredeyse yarıştıran... ...bir... E, imkan bu. kaynağı... Evet. E ...bunu niye heder edeyim ki ben... ...düşünmeli... ...bu ne olacak... Normal bir köyde ziyaret ettiğimizde yaz tatilinde oturduğumuz rahatlıkla oturmayacağız da hem Sıla-ı Rahim'imizi yapalım. Hem ibadet kalimiz temizi düşürmeyelim. Heyecanımız o Sıla-ı beraber beş puan da artsın mesela. Evet. Yani artı getirsin. Ama iftar yapacağız diye çarçur ettiğimiz zaman birikimimizi mesela o gün tesbihat yapmıyoruz. Evet. O gün mesela abdesti 5 dakikada namazı zor yetiştiriyoruz Abdest var yok gibi oluyor Bunlar zarar Ve iftar bu zararı kapatmaz Çünkü hiçbirimizin iftiharı diyeceğim kadar yaygın bir şekilde e, O gün aç kalacaktım diye yapılmış bir iftar değil Lüks iftarlar yapıyoruz biz evet. Yani açı doyurmak için değil bizim iftarımız Muhabbetimiz Ramazan-ı Şerif'in bereketine vesile yapıyoruz Muhabbet ediyoruz bir başka meselemiz bu Ramazanda bu rutinleşmeye e, vesile olsun diye ben nefsime de uyguluyorum. E, mümin kardeşlerime Rutinleşmekten de tıknışmaktan kurtulmaya vesile olsun. Bu kurtulmaz. Yani. Ramazan geldiğinde ya bir küfrün saldırı dalgaları başlıyor ya da son birkaç senedir Müslümanların kendi içinde Eften büften denecek kadar şeyler Hilal ne zaman görüldü ne zaman görülmedi İşte sahur erken başladı Geç başladı bunlar da heyecanımızı Alıp götürüyor bizi Bunlar e, bu, bu tartışmalar önemsiz mi hocam ben, Hayır Yani Hayır. diyelim ki sahur ne zaman başladı Ne zaman başlamadı Önemsiz olur mu hocam Ya Hilal görüldü mü görülmedi mi ee, o zaman o tartışmaların neresinde olmalı? Önemsiz, haşa asla önemsiz. Dinle ilgili bir şey önemsiz evet, olmaz. Evet. Ama hocam... E, ...halkı arkana alıp... ...diyanete cevap vermek için yaparsan bunu... Hmm. ...halkın dinini zayıflatıp... ...ilmi bir şey yaparsan... E, ...bu bile bile zarardır. Evet. Mesela... Çok önemli bir şey sahur, söyledim Sahur yani. erken mi oluyor Geç mi oluyor Hı. Ya bunu konuşmayacak ilim adamı da Niye Allah ona ilim vermiş ki Gem vurulur ona kıyamet günü evet. Gem vurulur Ama bu ülkede hocam Fatihayı düzgün oku diyen nüfus Fatih oku dediğinde Hoca efendinin evet düzgün okudu Diyeceği nüfus yüzde elli midir evet. sizce hocam Sanmıyorum hocam Sanmıyorum hocam yani. Müslü yani. bilmeyen birçok dünya var ya. Bu toplumun önüne kameraların önünde çıkıp şu saatte başladı yanlış bu saatte başladı değmenin ne yararı var ki hocam? Zaten pamuk ipliğiyle oruca tutunuyor insanlar. Evet. Eğri börü bir oruç tutuyorlar. Sen de onlara iki saat fazla tutuyorsunuz ya da eksik tutuyorsunuz dediğin zaman bu yanlış. Alim bir insan. Bunun muhatabı Türkiye'de Diyanşırı Başkanlığı'dır. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'na yaz. Sana ilmi bir cevap vermezlerse üst makamına yaz. Üst makamına yaz. Üst makamına yaz. Evet. Seneye bir daha yaz. Sen zaten bu toplumu düzeltemeyeceksin. Televizyondan uyararak... ...kimse senin için oruç başarıyor. 15-20 kişi seninle beraber gelir şov yaparlar. Gidersin gene halk bildiğini yapıyor. Evet. Dolayısıyla garantili bakıyor insanlar daha garantili bence insanlar haklı ama hocam Evet değil i̇nsanlar mi insanlar haklı yani bence de ...insanlar haklı... ...yani ruhiyeti hilal... Ya ...adam diyor ki ya ben bir saat fazla tutuyorsam da tutayım ama... ...riske girmeyeyim diyor yani... ...bir ikincisi sen kimsin dün çıktın <gülüyor> ya... O evet. ...bütün Müslümanlar böyle tutuyor... ...böyle işte, tutuyor... tutuyor diyor. Diye. Evet. ...yani sen kimsin sözünü duymak zevk vermemeli bir kimse... Evet, yani. evet. 10 tane 20 tane genç heyecanlı... ...Allah razı olsun hocam dini hiyat ...mehdisin filan diyorlar diye de aldanmamak lazım... Evet, ...yani evet. kim çıkarsa onlara öyle diyorlar zaten... ...evet... Yani ya bir ben derim hocam yılan oynatsa bir adam etrafına 15 kişi toplar ee, yani heyecanla da bakarlar. E peki yılan mı oynatalım şimdi? Yani işte onun için yani siz ortaya çıktınız arkamdan da 50 kişi geliyor benim böyle bir şeyle yani toplumun genel duygu dünyasıyla vesaire oynamak. 20-30 yani. gençle 100 gençle e, ömür geçirilmez evet. 80 milyonluk bir ülkeyiz biz. ...hadi diyelim biz Türkçe konuşanlar olarak... ...80 milyonluk ülkede 800 kişi... ...senden olsa ne olacak yani... ...bir ne yap... ...bu ilim adamları... ...iyi niyet kötü niyetlerine girmiyorum ama... Evet. ...onu Allah'a salıyoruz... ...o bizi ilgilendirmiyor... Tamam. ...kalp okuma hakkımız yok. yok... ...iyi niyet kötü niyet ayrı... ...ilim adamları televizyonda... ilahiyat fakültesinde ki talebenin bile... ...anlamayacağı şeyleri konuşurlarsa... ...ben bunda iyi niyet aramam... ...gaflet ararım... Evet. ...bu... Ramazan-ı Şerif'in heyecanını kaybetmeye yarıyor. Ben çağrıldığım yerlerde e, bu konuları konuşacaksanız susarım, mahcup olursunuz. Ona göre diyorum ve ben sansür getiriyorum. Ya konuşacak Bedir var. Evet, Ramazan-ı evet, evet. Hocam buyurun bu senenin Ramazan'ı da konuşur. 92 yılında hicretin Endülüs edildi ve Ramazan'ın 18'iydi. Evet. Bedir'in yıl dönümünde hatıra olsun Bedir'e Endülüs'ü fethetti Tarık bin Ziyan Niye Ramazan'da Endülüs Tazelemesi yapmayalım Değil mi? Ya onunla bununla Yani basit meselelerle Basit derken gündem açısından basit Zamansız diyelim basit demeyelim Hı -hı. Zamansız mesele yerine Niye biz Bedir'de Kadisiye'yi konuşalım ya? İran'ın fethi de Ramazan'dadır Evet Ya hocam Mekke, Bedir Kadisiye yermuk dev savaşlarımız var bizim elhamde yani ümmeti Muhammed'in şahlanışı yani, Ramazan'da hayatını koymuş insanlar ortaya değil yani mi bu sayede biz İslam milleti evet, olmuşuz İslam millet. bunun yerine Müslümanların şevkini kıracak şeylerle uğraşmak İftar sofralarına bunu getirmek Yani iki bir bir araya geliyorsun Hocam filancalar şöyle oruç açmışlar Ya bunlardan gına getirdim Allah'ını severseniz başka bir şey konuşmayacaksak Kalkayım ben diyorum evet. Ya onun yerine birbirimize dua edelim ya Mesela şu ana kadar şunu rastlamadım Ya hoca efendi hazır geldin bu mahalledeki hastalar için, çocuklarımız için şöyle güzel bir haşi şerifi okuyalım da bir dua edelim. Buna rastlamıyorum. Değil mi? Şu hoca şöyle dedi, bu böyle yani dedi. Ne? Ama ne müthiş bir şey bir. Yani şu mahallenin hastalarına dua edelim. Müslümanlık bu hocam yani. Ama ne hocam mi? buna vaktimiz yok. Bizim bütün dünya Müslümanlarının orucunu düzelteceğiz. Allah Allah. Ve Allah. reklamı olmaz onun. Bu işte reklam var. Bunu diyorum ki hocam bunun için bu konuları ...gerek dışarıdan saldırı kururlar... ...eskiden sakızlardı bilmem neler vardı... ...hani 28 evet, Şubat'ta evet. çok meşhurdu... O. Evet, ...ramazan'da ikizdi bu fitneler... Evet. ...gelirdi... ...sakız çiğnenir mi... S ...denize girilir mi... Ya çok önemli... Evet. Çok, ...bir de şimdi bir soru daha var... İmtihan'a giren gençler oruç bozabilir... bozabilir mi? Mi? ...bu çok önemli... ...bak evet. bunu da... Şey yap ben diyorum ki... Ya savaşa girmiş. <gülüyor> Bedir'de savaş yapmış insanlar. Ya hasbunallahu eni amel vekil Allah Allah. vekil. Bunun için diyorum ki evlerimizde, iftar sofralarımızda, Ramazan muhabbetlerinde sınır getirelim. Hmm. Bu çıkmaz konuları konuşmayalım. Konuşmayalım. Evet. Çünkü biz hep orada konuşsak, hoca haklıydı filanca haksızdı. Bunun bir sonu var mı? Birbirimizi yeriz hocam. İşte gıybet yani. Orada gıybete Ama gideriz. Ne yani. gıybeti hocam ya? Ne gıybeti ya? Bu bu zehirli bir gıybet. Yani evet. Normal bir gıybetti değil. Evet. Vahim bir şey bu. Bu sebeple bir sansür uygulaması yapalım ya. Allah'ın izniyle diyelim ki bu Ramazan'ın şehirde böyle şeyleri konuşmayacağız. konuşana da rica edeceğiz. Biz ailece bunları konuşmuyoruz. Evet. Zor bir şey mi hocam bu? Hayır. Niye zor olsun hocam? Yani Hocalarımız yani da konuşmasın bu konuları. Işte. Yani diyelim ki aç kalıyorsun. Bir disiplin. Yani konuşma disiplini Açlıktan var. Açlıktan işte. da kolay bu üstelik. Değil mi? Konuşma <gülüyor> disiplini var. Davranış disiplini var. Belki oruç dediğimizde zaten bütün bunları... E, değil demek mi? asas yani, bu oruç. Esas bu, ne diyor evet. Efendimiz? Kimsenin karnının aç kalmasına Allah muhtaç değil muhtaç diyor. Muhtaç değil diyor. Ağzın yalan konuşmasın. Kulağın yalan dinlemesin. Gözün harama bakmasın. Bu sebeple... Orucumuzun şu Ashab-ı Olur olmaz inşallah olur diyelim de yani Olsa da olmazsa Ashab-ı gibi Heyecanlı böyle Tok bir oruç olması için Bu sensör mü getireceğiz? Disiplin mi getireceğiz? Bunu yapalım Aksi takdirde Ramazan-ı Şerifi bir kere daha Dosyalayıp göndereceğiz Yani Allah korusun Maazullah. Allah korusun Hocam evet sohbetimizin sonuna geldik İftar yakın <gülüyor> Çok teşekkür Rabbim ediyoruz, değerli buyursun. dinleyiciler, Nurettin Yıldız Hocam'la birlikteydik. İnşallah bu meseleye biraz daha devam edeceğiz. Kendimize İnşallah. bakmak meselesine, Ramazan'da değerlenip toparlanma meselesine, törpülenmiş yanlarımızı yeniden ihya inşa etme meselesine bakacağız. Şimdi hayırlı iftarlar diliyoruz.